Merhaba, Türkiye ve Bilimsel Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yeni Arge Destek Programları başlattığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 1.511 öncelikli alanlar Arge Destek Programı kapsamında açılan 21 yeni çağrıdan ikisi doğrudan güneş enerji sektörüyle alakalı. Kurum ilk çağrıyla yeni nesil güneş hücreleri için yenilikçi malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları destekleyecek. Diğer çare ise Türkiye'de güneş enerjisinin depolanması aşamasında kullanılmak üzere bina entegrasyonunun sağlanacağı sistemler için yüksek verimli, maliyet etkin, uzun ömürlü, yenilikçi malzemelerin üretilmesini hedefliyor. Kurumun internet sitesindeki bilgilere göre öncelikli alanlar ARGE projeleri destekleme programıyla ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelik alanlarda Hedef ve ihtiyaç odaklı izlenebilir sonuçları olan yeni bir ürünün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen araştırma-geliştirme nitelikli projeleri destekleniyor. Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma yani ürüne dönüşmesi beklenmeyen temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışmalar aranmıyor. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında olumlu görüş alan projeler için proje sahibi firmalara hibe desteği veriliyor. Bu hibe desteği firmaların projeler için gerçekleştirdikleri giderlerin tutarına ve kabul edilebilecek gider kriterlerine bağlı olarak Büyük ölçekli kuruluşlarda %60, KOBİ'lerde ise %75 oranında uygulanıyor. Ayrıca %10 oranında da genel gider desteği de sağlanıyor. Bu işletmelere, şirketlere bu tip araştırmaları yapacak. Gönül isterdi ki bu destekler çok daha önce gelsin ancak bu bile bir, iyi bir gelişme. Umuyoruz Türkiye'de araştırmacılar bu fırsatı iyi kullanırlar. İngiltere hükümeti ülkede 20 yıl sonra inşa edilecek ilk nükleer ile ilgili anlaşmayı imzalamayı son anda erteledi. Somerset'te inşa edilecek ve maliyeti 18 milyar sterlin yani yaklaşık 23,5 milyar doları bulacak Hinkley Point Nükleer Enerji Santrali ile ilgili anlaşma dün imzalanacaktı ancak İngiltere'nin iş dünyasından sorumlu yeni bakanı Greg Clark dün gece santrale ilgili nihai kararı Sonbahara bıraktığını açıkladı. Greg Clark projeyi desteklemeden önce dikkatlice incelemek istediğini söyledi. İngiltere hükümet sözcüsü ise bakanların projeyle ilgili bir tereddütleri olduğu yönündeki haberleri yalanladı. İngiltere hükümeti daha önce santralin ülkeyi düşük karbonlu enerji üretimine taşıyacağını ve gelecek kuşakların daha ucuz enerji kullanmasını sağlayacağını savunmuştu. Ancak projeye karşı çıkanların Bazıları verilen fiyat garantisinin gelecekte elektrik faturalarının artacağı anlamına geldiğini vurgulamış. Çevreciler de nükleer atıklar ve maliyet konusunda kaygıları ve itirazları olduğunu söylemişlerdi. Santral'i inşa edecek ve finansmanının üçte ikisini sağlayacak Fransız enerji şirketi EDF dünkü yönetim kurulu toplantısında 7'ye karşı 10 oyla projeye onay vermişti. Yönetim kurulu üyelerinden biri ise projenin şirketi maddi açıdan zor durumda bırakacağını vurgulayarak istifa etmişti. Çin de projeye geçen yıl ortak olarak %33,5 oranında hisse satın almıştı. Nükleer santralin 2025 yılında tamamlanmasının ardından ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık %7'sine karşılaması öngörülüyordu. EDF yönetim kurulu başkanı Vincent de Rivas tabii ki bu son gelişmeler sonrasında İngiltere kesini iptal etti. Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık Köyü'nde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik santrali, yani HES için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çevresel etki değerlendirme yani ÇED olumlu kararı Rize İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Çağlayan Köyü'ndeki Meydancık Derisi üzerinde kurulması planlanan 22 MW gücündeki Çağlayan HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu raporu vermişti daha önce. Meydancık yöresi köyleri kalkındırma ve dayanışma kültür ve turizm derneği öncülüğünde 25 kişi ÇED raporunun iptali istemiyle geçen yıl Rize İdara Mahkemesi'ne iptal davası açtı. Bölge halkı iptal davası başvurusunda ÇED raporunda planlanan faaliyetin çevresel etkilerinin yeterli düzeyde veri ve belgeye dayandırılmadığı, menbaada su haklarının korunmadığı, ÇED sürecinde bilgilendirme usullerine uyulmadığı, Aynı vadide arka arkaya olan diğer hes projelerinin gizlendiği, sucul yaşam ve faunaya müdahalede bulunduğu, tarımsal sulamaya ilişkin veriler bulunmadığı, havza planlaması yapılmadığı ve can suyunun yetersiz olduğu iddialarına yer vermişti. Bu mahkemede Rize İdare Mahkemesi önceki gün bilirkişi heyetinin de benzer doğrultuda raporu üzerine bakanlığın çet olumlu raporunu hukuka aykırı bularak iptal etti.